Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Yaklaşık 3.500 kişi G7 liderlerine protesto için Münih'te toplandı. Alman haber ajansı DPA, polislerin 20.000 kişiyi beklediğini, fakat gün ortasında daha az sayıda bir grupla karşılaştıklarını söyledi. Protestocuların talepleri arasında fosil yakıtların kullanımının sonlandırılması biolojik çeşitliğin korunması, sosyal adalet ve açlık sorunlarına yönelik kesin adımlar atılması bulunuyor. Oxfam üyeleri de daha erken bir protesto gerçekleştirdiler ve Oxfam üyeleri G7 liderlerinin büyük suratlarından maskeler takarak daha fazla küresel adalet talep ettiler. Küresel iklim eylemlerinin Paris anlaşmasının küresel sıcaklık artışını sınırlandırma hedefine ulaşmak için gerekli olan seviyenin gerisinde kalması nedeniyle birçok senaryo karar vericiler tarafından belirlenen küresel ısınma limitinin yıllar boyunca aşılacağını işaret ediyor. Cape Town Üniversitesi ve University College London bünyesinde gerçekleştirilen yeni araştırma, limit aşımının dünya genelinde biyolojik çeşitlik ve ekosistemlerde büyük ölçekli ve birçok durumda geri dönüşü olmayan hasara yol açabileceğini ortaya koyuyor. Philosophical Transactions of the Royal Society, B, yani Biological Sciences isimli bilimsel dergide yayınlanan çalışma, dünya genelinde 30 aşkın, Türü ele alarak incelenen alanların en az 4'te 1'inde limit aşımı öncesinde normal koşullara geri dönüş şansının oldukça belirsiz olduğu ya da böyle bir ihtimalin olmadığını ortaya koyuyor. Cape Town Üniversitesi ve University College of London'da görev yapan araştırma ekibi daha fazla ısınmanın birçok türün aynı anda temel niş sınırlarının ötesine itileceği anlamına geldiğinden çoğu bölgede türlerin birdenbire güvenli olmayan sıcaklıklara maruz kalacağını buldular. Bence buna insan da dahil. Bizim de başımıza aynı şey gelecek. Bununla birlikte bu türlerin termal nişleri içinde konforlu koşullara dönüşleri kademeli olarak gerçekleşebilecek ve sıcaklık düşüşünün gerisinde kalacak. Bu risklerden en olumsuz etkilenecek yerler arasında tropik bölgeler var. Bunun yanı sıra dünyanın tür çeşitliği açısından en zengin bölgeleri arasında yer alan Amazonlarda türlerin yarısından fazlasının tehlikeli iklim koşullarına maruz kalabileceği öngörülüyor. Araştırma kapsamında incelenen amuzanların da arasında bulunduğu toplam alanların yaklaşık %19'u için limit aşımının etkilerine maruz kalan türlerin aşım öncesi seviyesine geri dönüp dönmeyeceğinin belirsizliğine koruduğu ortaya konmuş. Bu alanlardan %8'inin ise limit aşımı öncesi seviyelerine hiçbir zaman ulaşamayacağı tahmin ediliyor. Felaket senaryoları. Erzincan'ın İliç'teki çöpler altın madeni yıllar önce... Uzmanların uyarılarına rağmen kapasite artışıyla birlikte faaliyetlerine devam ederken siyanür sızıntısı nedeniyle ülke gündemine oturdu. Sızıntı nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bölgede yıllardır maden tesisine karşı mücadele veren Sedat Cezayirloğlu, bugün İlç Cumhuriyet Başsavcılığına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle Çevre Denetimi Daire başkanı Barış Ecevit Akgün hakkında görevi kötüye kullanma, suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak üzere yarar sağlama, çevrenin kasten kirletilmesi, şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında da çevrenin kirletilmesi, içme suyuna zehirli madde katma, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak üzere yarar sağlama suçlamalarıyla ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Anka Haber Ajansı'nın aktardığına göre suç duyurusu dilekçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri su akışının olduğu dereyi kasten kuru dere olarak göstermek suretiyle TCK 281. madde suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçu işlemişlerdir. Böylece sudan analiz yapılmasını ve su ortamındaki siyanür ve diğer zehirli maddelerin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan kamu görevlileri suç delillerini gizledikleri gibi görevi kötüye kullanma suçu da işlemişlerdir dendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 21-25 Şubat tarihlerinde Türkiye'nin ilk iklim şurası Konya'da düzenlenmişti. Şurada 3 ay süren çalışmalar sonucu iklim değişikliği mücadelede. 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda iklim uyumlu şehirler, iklim dostu tarım, kuraklık eylem planı, çevreci ve temiz ulaşım ağı, yeşil enerji, yeşil ekonomi ve iklim eğitimi başlıklarında 217 karar alınmıştı. Kararların 76'sını ulaştırma, sanayi, tarım, Yutak alanlar atıkların azaltılması, 34'ünü bilim ve teknoloji, 21'ini yeşil finansman ve karbon fiyatlama, 20'sini iklim değişikliğine uyum, 24'ünü yerel yönetimler, 42'sini ise sağlık, eğitim, adil geçiş, iklim adaleti ve iklim göçü başlıkları oluşturmuştu. Alınan kararlar Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki tahakkuklarını hukuki zeminde güçlendirecek iklim kanununun hazırlanmasına referans kaynağı olma özelliği taşıyor. İklim şurasından en büyük beklentilerden biri kömürden çıkış için yol haritasının çizilmesiydi. Ancak kömürden çıkışa dair herhangi bir ifade yer almazken doğal gaz ve nükleer gibi kaynaklardan elektrik üretiminin arttırılması desteklendi. Sivil toplum kuruluşları bunu eleştirdi. Türkiye'nin hem iklim kriziyle mücadele etmesi hem de jeopolitik krizlere karşı enerji bağımsızlığına sahip olması için bir an önce yenilenebilir enerji potansiyelini kullanması gerektiğine dikkat çekiyor. Ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın İklim Şurası kararlarını gözden geçirmeye çağırıyor. Çünkü STK'ların açık talepleri ne yazık ki Şura olmasına rağmen dikkate alınmadı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.